Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar maceraya kaldığı yerden devam ediyor. Hoş geldiniz efendim stüdyomuza. Esas siz hoş geldiniz. Bay bay bay bay bay bay bay Vallahi bay bay. hakikaten bu sabah esas siz hoş geldiniz duyarım diye geldim. Esas siz ee, hoş geldiniz. Ee, üç gün bu Ankara'nın boğucu siyasi havasından uzaklaşıp e, evde e, beta ile uğraştık. Günaydın. Günaydın. Geçmiş olsun. Teşekkürler. Ee, ki hakkınızda tapeler çıktı. Hadi Hak... canım. Tabii hakkınızda tapeler çıktı. Ee, görevden alındığına dair. Tekrar ee... mahkemeyle geri dönün. Alo Fahir hattımız var. Alo Fahir hattından bir takım şeyler yayınlandı. Bundan sonra dedim ben bu Fahir değil ki abi falan deyince o pek yayılmadı internette falan. Pek kimse şey yapmadı <gülüyor> ama orada Fahir değil ya bu dedim bir esprili bir arkadaş falan dedim. Senin ismin falan geçiyordu yani. Hadi canım. Evet. Annem oradan yayından falan diye. Geçen haftanın cumartesi günü olmuyor kayda. böyle falan diye mi? Fail oldu diyor. Karşıdaki oldu diyor. Şilen böyle yapıyorsun. Çok böyle karşılık karşılıklı üzüntü dolu bir konuşmaydı. O yani o üzüntüce daha çok üzülüyor. Ben daha çok üzüldüm falan filan diye. Sonra deniz Atlas'ı aramışlar gibi yapmışlar bir de. Hadi ya. oğlunu aramış başka biri. İşte babana söyle üzülmesin. Bilmem ne falan filan. Bilisi şey, başka bir, boyut şeyler bir yani. aldı arkadan. Yani. <gülüyor> senin ismin geçiyordu yani. Onu ben söyleyeyim. Ama dediğim gibi yani çok şey olmadığı için bugün de Fahir'in tapeleri yayınlanacak galiba. Herhalde hayırlısı olsun ya kimin tapesi olursa hayırlısı olsun cümlesi düzgün olsun. Bir de bu Ali Fatih haberi ya yani daha doğrusu e, Ali Fatih tapeleri çıktıktan sonra. Evet. Ali Fatih diye bir karakter oldu ve işte böyle bir esprinin başlangıcı Ali Fatih oldu ya. Evet. Zannediyorum Ankara'da o espri. Alo Naci Alo Naci'siz yapılmamıştır yani Ali Fatih aklına Alo Naci'yi getirmiyor mu? Getiriyor Ali Fatih, Fatih neredesin? neredesin? <gülüyor> Getiriyor ee, nasıl, yani Daha doğrusu dünyanın geri kalanına değil de Türkiye'nin geri kalanına nasıl anlatacaksın bunu? Özellikle Ankara'nın bir bölgesine Alo Fatih neredeyiz? Neredeyiz? Ne yapıyorsunuz? Nerelerdesiniz? Valla dinleyicilerimiz çok sordu seni ee, Ege Nerde, Ege Nerde görevden aldı. Tabii ki görevden aldı dedik biz. Yalnız, pardon, tabii ki yanlış yerde kullandık. Tabii ki masumiyet karı uygun şekilde bizim için masumdur dedik. Ee, ve oracıkta hemen birbirimize sarıldık Fahir'le. Ee, bugün de anladığım kadarıyla e, Fahir yok programda. Yo, olurmuş hanım ben Fahir'i... Telefon ettim. Evet. Abi ben üzülüyorum diyor. Fahe dedim sen de üzülünce ben daha çok üzülüyorum. O yüzden koşar koşa geldi. Hoş aa, geldiniz efendim stüdyomuz. Böyle bir şeye dayanabilir miyim ya asla. Fahir Bey hoş geldiniz. Durdukça, Uzaktan durduk. geldiğine bakmayın sevgili dinleyiciler Fahir Lisesi'nin. Aslında ben stüdyonun gördüm, hemen de, içinde. Evet ben de öyle düşünüyorum. Hemen içinde diyor. Bakın şimdi duyacaksınız. Hemen içinde olduğun <gülüyor> en büyük ispat. <gülüyor> en köşeyi de ne? Belki oradan tutarız. En köşe. En köşede masumiyet kariması mı? Dur bir saniye bakalım. Bir kez daha... Tape gibi çıkıyor Fahir sesin. Valla tape gibi çıkıyor ha. Kaliteli tapeyle yapamadık kayıtları. Alıştı tabi tapelerle konuşmadan yok değil mi? Yok Fahir'cim. O zaman e, şöyle e, diyelim. Alıştı tabi stüdyo iki kişilik yayına. Kendini ona göre hazırlamış psikolojik olarak. Aa ben öyle hiç düşün... Yani ya. şu anda batan benim galiba. Batan geminin malları bunlar diyorum. Ee... Şu anda battın evet doğru. Şu lafınla yani. Abi ben gireyim siz bayağı güzel bir problem yok. <gülüyor> <O, kaçılamışsınız. gülüyor> hiç bozmayayım ben. Hiç Aa, Olur mu Fahir? Yap mikrofonu, tak mikrofonunu. Geldi galiba. Fik fik yap bakayım. Fik, fik, fik. Yok fik, öyle fik, fik fikle olacak fık, bir fık, şey fık, değil. Fık, fık, fık, fık. Açma ne diyeyim. Neyse sinirlenmeyeyim sabah sabah. Evet, hiç sinirlenmesin o. Şöyle yapalım. Ee, sen Oktay'ın yanına geç istersen. Ondan evet. sonra sizin bir köşeniz vardı. Ortak mikrofon diye. O köşeyi bir kez daha yani hayata Ben geçelim. her zaman onur ben duyarım. siz böyle başlayın. Ben bir şey bulayım geleyim ya. Ne? <gülüyor> bir şey ne bulayım. bulacaksın? Sopa gibi bir şey mi? <gülüyor> Dışarıdan. Ben ne bulacağım ben... bana? Ne bulacağım? E Şöyle de. sesi nasıl geliyor? Duyamayan dinleyicilerimiz için yani, söyleyelim. Yani. Siz başlayın. Ben bir dışarıdan yani bir şey bulayım ya. geleyim dedi Fahir az önce. Ha Fahir benim mikrofonumdan mı biraz geliyor sesine? Evet senin mikrofonundan. Oradan geliyordur ya. Başka nereden gelecek? O zaman Aa, öyle yeterince yapalım Yeterince bağırırsan yani. Fahir Yeterince dedi. bağırırsan benim de yayına çıkar sesim. Doğru. Evet hakikaten. illa böyle herkesin tek... Yani şimdi... Eskiden öyle miydi ya? Herkesin adam başı bir mikrofonu mu vardı? Tepeden bir mikrofon ser kıtırlardı, Herkes oradan konuşurdu. Yalnız Fahir konuşurken fonu kısman, kısman lazım. Yalnız ya. bir şey söyleyeceğim. Böyle hayvan gibi bağırarak nereye kadar yayın yapabilirim? Benim de e, tahminim çok bağırmana gerek yok galiba. <gülüyor> ha iyi. Siyasette iki gündür olan bir boşluğu dolduruyorsun Fahir şu anda. Aa teşekkür ederim. Hangi boşluğu? Devlet Bahçeli tonunu düşürdü ya iki gün önce yaptığı konuşmadan <gülüyor> Aa, sonra Ha doğru evet ya her çok varmadan. Konu her konuşmada o konuşma e, böyle çok da takdir aldı tahmin ediyorum çevresi ve e, başka birileri tarafından Her konuşmada öyle bir şeye bağlıyor şimdi <gülüyor> Falan diye. O, o tonu sen aldın şu anda İstedin Sakin şeyi konuşarak daha mi? etkili olma evet. Sakin evet ya yalnız burada ben şey, bir şey... Yazık diyorum. kıyamam ben sana gel ya boğazım ya, patlar diyeceğim. öyle ya. Valla boğaz patlar. Oradan şey. da öyle. Ha Orada. burada tabii şeyden balkondan bakkala bağırır gibi yayın yapmak zorundaydı. Balkon kaldı. konuşması. Evet sevgili dinleyiciler aslında 10 defa reklama girmemiz gerekiyordu ama... E, kulaklığını da alsın Faire söyle. Var kulaklığını da alacakmışsın. Oktay kulaklığını da ben vereceğim dedi. Yani sevgili izler, bu yayıncılık dünyasında önemli olan paylaşım. Nasıl biz duygularımızı, düşüncelerimizi sizlerle paylaşıyorsak mikrofonlarımızı da birbirimizle paylaşıyoruz. Hoş geldiniz efendim bir kez Hoş daha. Hoş bulduk çok teşekkür ediyoruz. Günaydın diyoruz. Ee, Amerika'ya gitti biliyorsunuz ee, Fransa Cumhurbaşkanı Hollande. Hayırlı ee, olsun. Ülkemizden sonra Amerika ziyaretini gerçekleştiriyor. Ee, ve e, Michelle Obama ve Barack Obama ile bir yemek yediler. Onuruna verilen yemekte buluştular. Ee, Olanda biraz gezmeye mi meraklı ya da Türkiye'deydi yine? Valla va çıktı herhalde böyle bir şey yapıyor. Genel bir e tur atıyor. Herhalde milli mi topluyor. Ne yapıyor? Yoksa milleri vardı da onumu harcıyor. Onu tam bilemiyorum ama. Galiba şey Fransa'da durum karışık ya. Bu arada Pazartesi günü biz bir e gol yedik. Aslında sen yokken Ege. E Doğa Gazdan mı? E Doğa Gazdan değil hayır. E Barakova ile Beyonce ilişkisi. Amca onun yalan olduğunu ben sonra okudum. şeydi bir günlük Nasıl bir yalan mıymış. Ya? Nasıl yalan? İşte sonra tabii sonradan öyle yalan diye bir şey diye bir e Biz iki gündür çıkmasın. hiç bahsetmiyoruz falan. Niye bahsediyor? Unuttuk de. da yani. Özür dileriz. diye. Öz özel çıktılar, hayata girer diye. Sonra arkadaş uyardı beni. Ne özel dedi ne alakası var dedi. Genel bu, genel Geneldi dedi, dedi. O ya. zaman dedim ben şey yaparım. Ne oluyor yahu? Olur öyle. Buyurun. Uhu! Yayın yayından çıktı her şey ve her türlü sesin. Hakikaten ne oluyor ya? <gülüyor> herkesin dinlenebildiği bir ortamda demiştin Oktay yıllar önce. Ya Bugün şey her sesin mi? duyulabildiği bir ortama Allah aşkına bir reklama gibi ortalığı toparlayalım böyle şey olmaz. Vallahi şey gibiyiz ya. Oktay aldık şu anda. Vallahi aldık ya. Sevgili dinleyiciler stüdyo 3 kişilik yayını kaldıramaz hale gelmiş. Ne yapıyorsun Ege? Ar telefon sesini açıyorsun. Ya. Unuttun mu bu acaba yayını ya? Reklam gireceğim diye telefon sesimi açıyor. Ha, arada böyle bir şey vermiyor muyduk yayında? Manyel vermiyoruz artık ya. Manyelsiz yayı, yayınlara doğru. Bitti mi şimdi? Sen bitti boş ver. Sen gir. Bitti. Baksana da daha şu yapıyorum. halimize bak bir. Şu <gülüyor> şu halimize bir bak. Ondan sonra bitti mi? Bir ara verelim. Bir toparlayalım. Sevgili dinleyiciler. özgür yayının önündeki en büyük engellerden bir tanesi de teknik imkansızlıklar. Bu şekilde bir mikrofonu, sadece bir mikrofonun. Doğruları, gerçekleri söylemeye çalışan bir adamın mikrofonu, hadi benimkini kes, oktayinkini kes, onunla bir şey yok ama Fahir'in mikrofonunun sadece kesilmiş olması da e, bizi bu sabah düşündürdü. Umarım sizi de düşündürecektir. Güzel düşüncelere dalarken dinleyeceğiniz, hoş bir şarkıyla devam edelim. Şalapen, let me go, ting ting radyonuzda. Disco Modern Sabahlar Modern Sabahlar Maceradoğlu Bey'in perşembe sabahında modern sabahlar radyonuzda bu sefer 3 mikrofon anlayışıyla. Ay, ay, ay. <gülüyor> sesini duymak Vallahi güzel. Valla var ya Tekrar. ben de ben de bir an için hiç duymayacağız zannettim ya. Ay nasıl korkmuşsun? Vallahi, nasıl korkmuşsun? Ben neye neye şaşıracağımı sevindim programda ya. <gülüyor> Vallahi bu ne ya? Hem gün sonra bir sonra eli sesini duyduk. Sonra hah dedik üç kişi sonra. 5 kaybettik. Yani kaybettik. bu nasıl iş ya? Oktay sıra sende bilmiyorum. Yani şimdi Oktay'ın da kafasından geçen şu anda şöyle şeyler var. Bu adamların mutluluğun yerini Fahir'in arasında bir ortaklık vardı birden bozuldu. Allah Allah. 17 Aralık'tan sonra ne oldu diyor. İşte. Oh. Resmen mutluluğun yerini korku aldı şu anda. E, bu bir korku imparatorluğu sonuçta. <gülüyor> ne, korkuyla ilgili bir cümle kur deseler bunu kuracak. Korku imparatorluğunu kurardın. Korku dağları bekler diyoruz buyurun efendim. <gülüyor> e, Hı -hı. ne diyeceksin Korku hocam. dağları bekler atasözünün daha doğrusu değil midir? Yok atasözü. Bir dizi ismi gibi geldi bana daha çok. O aşkın dağlarda gezer. <gülüyor> çok da ya. Ne demek tam? Yani korku bu... dağları bekler. Yani dağa çıkarsan korkarsın. Yani korku dağları bekler. İnsanlar mı? korktukları için dağlar... dağların nöbetçisi korkudur. insanlar. Dağlarda korku mı? kol gezer diyor yani. Öyle mi? Öyle diyor yani. Ben küçük bir çocuktum. Babamla bir Hayır arkadaşı... Ya, tamamen, tamamen korkudan dolayı... Dağlar, Dağlar da bir şey gizler olması. korkuyu anlamında Dağlar korku dağları Dağlar bekler Dağlar korkuyu gizler Aha. O yüzden yani bekler orada şey gibi bekler İnsanlar dağa çıkamaz o yüzden o Dağların yüzden nöbetçisi insanların korkusudur Korkunun gibi. nöbetçisi dağlardır gibi Olur mu canım korku dağları bekler ne demek yani. Dağları bekler dağlarda onu bekler o zaman. Yanlış yerde randevüleşmişler gibi bir şey var. her şey gibi düşün. Burayı kim bekliyor ben bekliyorum Arda. Diyen bir adam. Onun yani. da korku olduğunu düşün. Valla o da gibi. korku hiç o kadar da korkulacak birisi değil. Gayet muhnis birisi gibi duruyor. Ben yani küçük, korktuktan küçük... sonra dağlara da çıksan korkarsın. Korku her yerdedir gibi. Everybody is korku diyorsun yani. Everybody is korku. Salı Perşembe yani. Cumartesi. <gülüyor> Bu kadar basit abi. Ya küçüktüm babam bir arkadaşıyla tavla oynuyordu. Hı -hı. Bu kadar gürültülü bir oyun hayatımda ben duymamıştım. Orada da habire bu şey yapılıyordu. Korku dağları bekler çat diye böyle bir şey yapıyorlardı. He anladım ama korkunun ecele faydası yok. Onun Anlamına gibi kullanılıyordu galiba. Evet yanlış kullanılıyordu. Ama Edebiyatımızdaki... nedense habire korku dağları bekler. Bir ki, bir de babam bir mı sahip bunu? Karşılıklı. Karşılıklı. Herhalde biri ilk söyledi havalı geldi öbürü de onu söyledi. Oradaki dedi. konu inanış. Yani bir şeye inanıyorsan iki kişi aynı anda aynı şeye inanıyorsa o doğrudur. Bu kadar ya bitti gitti yani. <gülüyor> o iki kişi için <gülüyor> Bir küçük inanış için en az iki çevir. kişi geçer, geçerli dediğim yeterli midir? Yeterli. O iki kişi için yeterlidir. 3. bir kişi gelip de oyunu bul mesela gelip biri tavlaya ne diyorsunuz lan <gülüyor> diye bir vursaydı tavlaya. Ay, o zaman bütün inanışlar biterdi orada. Aynı oyun sırasında babam bana kül tablasını verip şunu bir yıka demişti. Ben de gidip onun Küstü ablası ilk defa elime verilmiş küçük çocuk olarak bu derdi yıkılır ki muslukta yıkılmaz ki pisdir bu falan diye taharet musluğunda yıkılmıştım. <gülüyor> Ondan sonra <gülüyor> koymuştum. <Le même>! <gülüyor> <çocukluk anılarını, Cul> <gülüyor> ne anlatıyorsun sen ya? Bir çocukluk anıları nedan sonra üst üste geldi ya. Ne diyorsun? O tavla macerası çok şeymiş yoktay. Tavla macerası TL anılara mı başladı? taharet musluğunda geçti <gülüyor> sonradı <böyle>, neydi? <gülüyor> ne diyor yani ben anlamadım ya. Ondan sonra ben onu götürmüştüm böyle ilk sigaralarını koyduktan fıs diye dönmüştüm. <gülüyor> i̇şte, onun boyunca <gülüyor> tarih et musluğunda kadın bir de bir de bir de bir de bir, bir, bir, bir lan falan demişlerdi beni dönmüşlerdi. <gülüyor> Gördüğün gibi korku nerede gezerdi? Ulan insan bir güzel anı hatırla. hatırladım anıya bak tarih bir kere <gülüyor> Neler neler öyle zor dönemlerdi onlar. Bu cumartesi Hoca... 39 yaşına giriyorum. Bu neredeyse 35 senelik anı. Şey bunu mu hatırlıyor <gülüyor> insan ya bunu mu hatırlar ya Buna hep Bana, hatırlıyor muyuz? Şey şey <gülüyor> şu anda birden tavla anısından <gülüyor> dolayı geldi Yok ben bunu ara ara hatırlıyorum <gülüyor> Ama Kendi ilk kendim. defa herhalde dillendirmecesi Herküs tavlası döküşümde bu. bunu hatırlıyorum <gülüyor> Zamanında keşke <gülüyor> taharet musluğunu da yıkamasaydık Çok ayıp oldu şey Sizin evde böyle mutfak musluğu ya da böyle kalite musluklar dediğimiz Bami musluğunda kalite şeylerin yıkanması Kalite musluklar diye bir Ya ne bileyim mutfak musluğunda yıkanacak şeyler Tabak, tencere ...falan kaşık... ...bu tür şeyler... ...mutfak malzemeleri... ...dışındaki malzemelerin... ...lütfen... ...tehanet müsründe yıkanması... ...rica olunur... ...müdüriyet diye bir şeyin... ...yazısı mı vardı annenin? Yok ben o küçük... yüksek küçük... olarak... ...hijyan anlayışımla şey yapmıştım... ...zaten yıka demenin de... ...boşalt gel olduğunu... Sen ondan sonra... ...bir daha hiç kül tablası yıkadın mı? Have you ever kül tablası? Boş. Bulaşık makinesinde Ondan sonra hiç çıkamadım yıllarca Sonra bulaşık makinesine koymaya başladım Başka bir anı çıkmayacak fayda zorlama bak, evet Anne annesini canım. soktun T, Esin teyzeyi soktun T'den başkası, olmadı başka ne T'den ayak, devam edelim Tokat tokata gitmiştik falan tokat. diye devam edelim hani. Tokatlı arkadaşım vardı aslende Tamam bak başladı Başladı <gülüyor> Baya anı biriktirmiş 3 günde ya Valla neler neler çocuklar yani. 38 yıl artı 3 günde mi demeliydim Çünkü zira bu cumartesi <gülüyor> Belki 39 yıl eksi 4 gün mü mi demeliydim 39'a giriyorsun sen 39'un bitiyor daha doğrusu 39 diyeceğiz sana Artık ben 40 diyorum yani Niye 30, 30 dur. Çünkü 40 demiştin 39 olduğunu. <gülüyor> Canım ben derim sana ne oluyor Ben oradan özellikli bir şey olabilir <gülüyor> büyük der Ben derim sen benim yaptığımı değil dediğimi yap Ne diyorsun şimdi peki 39 yapayım? de 39 diyorum daha 40 olmadık ya diye konuşuyorlar. Rahat ol. Bazen o kadar ikna edici oluyorsun ki fayda. Star Hemen yerel seçimler yaklaşıyor biliyorsunuz. Ah 42. Yerel seçimler öldü öncesinde... Ben de diyorum aday aday neye aday bunlar falan diye. E, yerel seçimler. şimdi şu anda taşlar oturdu. Belediyeler e, hizmet için ihale yarışında. Hı hı. E, kol saati, bisiklet, kot etek. Kotetek çok önemli hocam. Kotetek mi? Hep Kod bunlar... Mont. Bahar geliyor ya 30 Mart'ta e, ne gelecek herkesin? E, çünkü bazen akşamları soğuk oluyor, gündüzleri sıcak oluyor. Yani tam bu geçiş dönemlerinde bizi rahatlatacak. Ya Merseniz'e dağıtacaklar ya bir kot, kot mont. Kotetek de öyle mesela. <gülüyor> ya etek... benim çok özür dilerim ama gelin bir anılar şey. Siz hatırlıyor musunuz? Kot bot. Kot bot mu? Evet. Bot. Hala var galiba. Bugün kot, kot montu diyor. hepimiz biliyoruz ama... Kot, kot bot diye bir şey kot, var. Kot Böyle bot da var. Çizme gibi değil evet. biraz bile... Kumaşı evet. kot evet, evet, evet. Ben onun espadrilini hatırlıyorum da. Kot espadrilini. Onlar senin dediğin çok yeni. Hayır canım eski bot. benim dönemimde vardı. Gene ben çok Bir de şey vardı. Hatırlıyorum. Kot... Ha. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl ya bırak. Aile dostumuzun oğlu bundan göstermişti. Ben de o zaman bir özeniyordum ona da. Bak Adnan amca bunu kendime göre yaptırdım falan demişti. Bana ne ona... o? Kot bot mu? <gülüyor> Niye anı yüklemiş oldum bana sava Sen sabah demek yani. ki yayından uzak kalınca anılarına dönmüşsün Ege. Evet. Yani. İçime Başka döndüm biraz. İçinde yani. bir yolculuk yapmışsın. Kotbot anısı. Keşke içine dönseydin de geçmişine dönmüşsün. Kotputlar vardı. Kotputlar. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> kotput. Hipster tanrıları kotputlar. <gülüyor> kotputlar çok güzeldi. Yırtık kotput. Yeni senin... tanrılar böyle abi. Yırtık <gülüyor> kotput. Çok iyi abi ya. Neyse Oktay vallahi konuya girelim yoksa konu konu böyle işte ya. Onu kendi anı denizinde bizi boğacaktı. Açılan konuda bir anıyla karşınıza çıkacağım galiba bu sabah. Açılan andık sayısı. Oo şu anda bütün Oo. Onu... Oo. <gülüyor> Ne oldu ya sabahtan beri ilk defa böyle ciddi ciddi bir Baktı şey verirken. Ben buraya böyle vortex mi <gülüyor> oldu burada geçelim. Kapıyı açık bırakınca vortex oluyor abi işte bütün çekti çekti her şeyi çekti vallahi yemin ediyorum. Belediyeler sadece gıda yardımı yapmayacak artık bu sene. Oha evet, onu hatırlıyoruz. Oh. <gülüyor> Paketleriyle yetinmeyecekler. Kot Neler etek? var? Ama sadece kız... çakmaklar var. Çakmak çok iyi. Sonra... bence çok güzel bir şey. Ben kızmasam pep hep kotetek geldi biliyor musun? Yani öyle bir rahatlığı var. Doğru. Nereden diziniz kot pantolonunun? Aynısı diyebilir miyiz? Aynısı da tabii canım. Üstüne bir şey giy çık. İster efe Aa Ankara efene. Büyükşehir Belediyesi yapıyormuş üstelik. Aa Kedi, kod etek mi? 54 Türk kıyafet e, ihalesine giriyormuş herhalde. Kedi gözlü. Seymenlere kod seymen kıyafeti var. Bin adet bayan yelek. Bayan yelek mi? Hanımlar lokalinde kullanılmak üzere büyük ihtimalle. Bayan yelek dediğin bu şey mi? Uzun uzun olan mı? Ay dışarısı serinir ben bir yelek alayım tarzı örgü yelek mi? Hanım inerken mi? Hanım, hanım, leg, hanım yeleği gibi. Hanım Hı -hı. 1250 adet kot etek, biraz etek. az ona, değil mi ya? Ona bayan dememişler, niye kot etek? Size Cesak... yelek, size kot etek mi diyecekler? A can o duruma göre hangi? Bin bin bana biraz az geldi ya. Egeciğim böyle bin bin Abi bin bin. Abi sadece bin bin bu diye ki 54 açasın. 54 Türk kıyafet, bin, 54 bin. parça. Öyle düşün. Yani daha sayıyorum. Kaç tanesi zaten çorap 4000 adet bayan iç çamaşır takımı. Bak işte. Kot mu? A, bayan. O hanımlar güzel. Konumlar lokalyerli. Yani. Kot iç çamaşırı. O da güzeldir. İç çamaşır takımı. Bin adet kemer. Kemal ile ilgili anın var mı Ege? Hemen çünkü hızlı hızlı geçiyoruz ama yeri gelmişken kemerli bir anım Babam bir kere beni kemerle dövmüştü mesela. Yok ama babamın kemeri bende hala. Güzel bir anı. Teşekkür ediyoruz paylaşım için. Teşekkür e. içinde kullandı anından evet. ziyade. 1000 adet bayan kumaş pantolon. Bayan kumaş pantolon. Hep bayan kumaş pantolonlar. 50 özel. adet. Baykan. Bay kanvas pantolon. Kanvas değil mi? Kan 50 mü? 500 adet. Ha, Aferin. Bu, din dinliyor musun? <gülüyor> ama, <gülüyor> az geldi ya. Ege Kanvas pantolonla ilgili bir cümle. Yok. Kanvas pantolonun ben şey vardı ya. Sen üstündeki şu anda kanvas pantolon mu? Yok canım ne alakası var? Ege yani. şeyi anlatsana ya bir kere kanvas pantolon almaya girmiştin bir mağazaya kabine girdin giydin bol geldi onu değiştirdin. Bir numara küçüğünü almıştın. Almışsın da onu da. Onu ne? çok anlattım ya yayında. <gülüyor> Hadi ya. Hiç ben gelmemiş. gelmemişim. <gülüyor> Tabii onu. canım Şevinyon Ege Kayacan diye geçer yani biliyorsun. <gülüyor> 5000 adet best çanta. Best çanta. Heybe Aa. bu dershane heybesi. <gülüyor> Heybe hakikaten doğru. Ben de bir seçimlerde eskiden şey hatırlıyorum ya. Ee, torba hatırlıyorum üzerinde ama şey naylon torba. Üzerinde partinin şeyinin olduğu. O zaman naylon olduğu. torbanın üstüne bir şey basmak çok havalı bir hareket. SHP de. logosu hatırlıyorum ben. İşte o zamanlar zaten çok havalı. Hiç alacak. acaba öyle koleksiyoncu var mıdır ya? Ben şu yaşta girsem artık geç gibi geldi de. Parti promosyonlarını biriktiren adam var mıdır koleksiyoncular arasında? Mesela Mesut Yılmazlı çakmak gibi. Ha, öyle şey Tabii. bir yerlerde görmüştüm ben Ecevit'li sigaralar. Sigaralar mı? Sigaranın üstüne Ecevit koymuşlar. Hadi ya. Hmm. Baya fotoğraf. Evet evet. Bülent Ecevit mi? Rahcan Ecevit bir tarafta ters çevirince Bülent Ecevit. Aynı sızı sonra kaldırım taşını yaptılar biliyorsunuz. Ama o şey Semra Azal Turgut Özal. İşte yani aynı. aynı, değişik, aynı. Değişik, hala var. hala var. Espri aynı doğru. Var mı o taşlar? taşlar Köşkün önündeki taşlar duruyor mu? Var işte ona yan bakıyorsun. Falan, aynı. Aynı. Aynı. Yeterince Hiç... bence bir kaldırım taşına bakarsan benzetirsin zaten birilerine. Yok ama çok hakikaten grafik olarak ap apayrı bir çalışmaydı o. Yani öyle bir koleksiyonun olsa her seçim dönemi bir habere çıkardın ya. Şeye çıkardım mesela Cüneyt ve Semir'i. E, nasıl? <gülüyor> diye sorardı sorularını mesela. Ben bunu boşladım. Bu adamı 3 güne de bırakmayacaktık abi, ya. Oldu. Yemin ediyorum bırakmayacaktık ya böyle. <gülüyor> Bir de güzel sarardım mesela şeyleri. Ne derler? Genç partinin döner üstü, pilav üstü dönerlerini. Güzel, o da streçleyip Pilav üstü döner. Evet. evet ya o da döner de atmıştı mi? O ne ne döner pilav her İzmir'de mi de atmıştı her yerde Her yerde cum. Her, her yerde cum. Massun Kurt konseri Mikitte. üstüne pilav döner. İbrahim Tatlıses konseri hop acıktık acıktık mı? Orada şeyi var zaten. <gülüyor> öyle. <gülüyor> <gülüyor> Acıktık diyor. <mı>? Acıktı <gülüyor> haydi bakalım. Döner kapaklar açılıyordan lak lak lak. Ne Mesela et İzmit Belediyesi bir şey soracağım e, Oktay. Bu sene Türkiye'nin en az hastalandığı seneydi. Çünkü çok sağlam evet. et yendi. Hadi ya. Vallahi canım. Kan yaptı hepsi de. FEDE millet de gitti %7 oy aldı ya Genç Parti. Ne döner, hakla o... dönerle %7 almak? Daha ne ya? 2 ay 2 ay öncesinde çıkmadı mı Cem Uzan? Evet. O partiyle. Yüzde %7 oylar. çok yüksek çok, ya. Onu diyorum işte. He. Hakikaten. Bana iki ay daha verseydiniz. Göner pilavla Doğru orada yok, üstüne dinam. bir de tatlı verecekti. En büyük hatası da o oldu. Doğru bağlı. Döner pilav ayran orada bir rahavet ama üstünde böyle bir tatlı, tatlı bir, şey bir de fresh bir şeyler. <gülüyor> Bunun üstüne böyle bir de fresh bir şeyler verseydi var ya yemin ediyorum yüzde 39. Hoşaf 30... mı? Ne güzel olurdu ya Cem Uzan'ın <gülüyor> kabinesinde. Efendim e, sonsuz. Ne verebiliriz mitingden sonra? Hayal gücü nasıl diyen bir adamı olsaydı bugün başka olurdu Türkiye. Ay. Cem Uzan'a hapis çok <gülüyor> Buyurun efendim. <gülüyor> İzmit Belediyesi mesela bisiklet dağıtacak. Bisiklet o önemli. O güzelmiş. Yani. 4000 bisiklet ve kask. Çok Ama güzelmiş şey o aldım. Kask. Yaz tatilinde çok zaman. Tabii çünkü. Eline, sömestre. Sömestre ne? dağıtıldı. Ha yani, sömestre dağıtıldı. Tabii, şey. Öğrencilere dağıtıldı. Ondan sonra bir kısmı bir kısmı da dağıtılacak. Adreslere teslim edilecek üstelik. Aynen abi. Bu biraz riskli bir şey ya. Ne? Yani, bisiklet mi? Hayır o kapalı kutuda yapılıyor ya. Bisiklete alır gene başkasına oy yatar ama yoksa insanda şey mi var? Politikacılar daha iyi biliyordur büyük ihtimal. Böyle vicdanen, ah bisiklete aldı, ben onu atacağım yani. Çocukta çok istemiyorum oldu. ama çocuğa olabilir, doğrudur ya. Vardır bisikletler. Yani bisiklette vardır da altında abeladesi mesela çakmak yaptırıyor, 60 bin çakmak. Neyi yakacağız pardon? O kadar sigarayı bırak kampanyası oluyor, çakmak. Onda yapman... vicdan yapılır mı Onu bilmiyorum. Ha çakmakta mı? Hmm. O da çakmak kadar vicdan yaparsın. Bisiklete bisiklete kadar. Yalnız meşhur suyu çok özlüyorum. Çok özür dilerim. Yani şey öyle laletten çakmak değil. Mutfak çakmaymış. Mutfak. Ha tamam bak Mutçak çünkü evet. sigara teşvik etmiyor. Defte taşınan çakmak değil. Bu şeylerden neden burunlu? Uzun burunlu. Daha güzel. Ocak altına giren. Çakmak. Ocak. Çünkü soba yakarsın. Ocak yakarsın. Şimdi bugün verse 40 gün boyunca adam o mutfakta çakma görür ya. Kime versek adamda çakmak vardı. Ne kadar verilmiş olabilir? 60 bin çakma yapılması için belediyeye ne 60, kadar 60, vermiş olabilir? 300.000 5 liradan yaptırmıştır ben sana söyleyeyim. 5 lira çok ya. Çok faal. Ne yaptın ya sen? Kalite çakmaksa ama Teraken 60. 60.000 lira mı? 84.000 lira vermiş. Tanesi kaç liraya geliyor yani? <gülüyor> Boşver ya. 60 bin çakmak almışlar işte. <gülüyor> 84.000 TL verilmiş. Ondan 40, sonra 1 lira 40 kuruşu hallederiz. Bir buçukmuş da 1.40'a indirmiş. Baya uzun pazarlık. Bir de sadece çakmak değil mesela yanında gıda kuponu da veriyorlar. Gıda kuponu. kuponu çok iyi ya. Çok iyi fikirler bunlar. Ne de dükkanda artık yeni açılışta şey mi yapsak biraz? Kotetek mi versek? <gülüyor> ne mi versek? Kotetek. Benim en çok hoşuma giden ne oldu yani. Evet kotetek güzel ya. Ben Çünkü kanmaz ben, pantolonu da beğendim. Ee, bizi dinleyen hanımefendiler bilmiyorum şimdi böyle bir lüks lüks mağazaları geziyorlar işte alışveriş yapıyorlar falan orada gözlerine kotetek ilişince ya aman buna da para vermeyin falan diyorlar ama bedava verseler herkes giyer gibi geliyor kotetek bir de az görüyoruz artık kotetek evet. değil mi ya canım. şey ya gibi geliyor insanlara yani aman ne modası geçti var. falan diye düşünüyorum kotmont gibi aynı ama kotetek kotun mevsimi dönemi şey yok ya kışında giy yazında giy baharda giy <gülüyor> resmen evlade değil, şu yani. işi ya. bir etek. de kotetek deyince uzun bir şey mi geliyor aklınıza Yo, yo mini mini kotetik geliyor. Valla benim, benim benim gözümde mini mini bir kotlar geliyor. Hafif dizüstü, kloş bir şey geliyor bana. Bak o kloş mesela uzun mu geldi aklına? Benim aklıma uzun bir şey geliyor ya kotetik gibi. Canım sen önce. herkesin zevkine göre. Bir ona de böyle göre. şey gibi böyle altı geniş böyle şöyle. Ay. Diye bir dönsel. <gülüyor> benim basma eteğim var onun şey, gibi mi? Onun gibi evet. Ama yani kısa kotetik de güzeldi, güzel durur. Özellikle e, güzel bacaklar. Çayırova yani. Belediyesi mesela Kocaeli'nde ne ihalesine girmiş? Ne ihalesine? Çocuk bezi. Aa çok önemli. Çok çok sosyal güzel yardım oldu. amaçlı çocuk bezi alımı ihalesi yapmış. Ve Yeni Doğan hediye sepeti alınma için ihaleye çıkmış. Onu da atacak herhalde seçmenlere. Çok güzel bakıyor çünkü bunlar, bu bebekler geleceğin seçmenleri. Yani affedersin benim altımın rahatlığını düşünen bir belediye benim oyum garantidir. Yani eğer bebek olsaydı. Yani Çankaya Belediyesi'ni hatırlarsanız hepimiz aynı dönemlerde. Gerçi sen Ankara'da evlenmiyordun ama hepimiz bir şey aldık o zaman. Ah, Şu çılgın, çılgın Türkler. Türkler. Olduk. Ben almadım ya. Ya yani evlenirken düşünüyorsun çocukta da düşünmek lazım. Aynen abi Doğru. Ve Keçiören Belediyesi e, pide ve ayran alımı için 28 bin adet pide kaç bin adet ayran olabilir? 28 bin <gülüyor> Tam sonuç 28 bin adet ayran alımı için firmalardan teklif aldı Keçiören Belediyesi ve Keçiörenli Ama vatandaşlarımız Keçiören Belediyesi... pideye ve ayrana doyacak, doyacak. Valla orada seçmen olmak genç lazım Genç partiden bir takım eski genç partililer Keçiören Belediyesi'ndeki yerlerini almışlar Buradan anladığımız bu Dönerli abi %7 aldık ile yani %100, %100. garanti. Ha böyle belediyele belediyeleri takip etmekte fayda var. Her an bir ihtiyacınız çıkabilir. Her an karnınız doyabilir. Aha işte kotetek en büyük ihtiyacımız bizim program olarak o ortaya çıktı. Ben o kotetek meselesi ben abi Ben onu araştırıyorum Siz hiç şey yapmayın. Yoğun gündeminizde bir de kotetekle uğraşmayın. Ben sağdan soldan fiyat alacağım, getireceğim size abi. Bunlar böyle yapıyorlar, bunlar böyle yapıyorlar. Son kararı veririz dinleyicilerimize de misafirlerimize tamam. de çok de e duyururuz. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Odan sabahlar. Radyo Trabzon sabahlarda yeni bir saat başladı. Radyoların başındaki bir kez daha günaydın sevgili sadakat severler. 13 Şubat 2014 Perşembe sabahında esprilerimizle, şakalarımızla karşınızdayız ve bu esprileri, bu şakaları gönül rahatlığıyla sizlere aktarmak, sizlerin de gününü esprilerle, şakalarla dolu bir gün haline getirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Bir kez daha stüdyomuza hoş geldiniz. Bir kez daha iyi ki varsınız canım. O kadar tatlısın ki, o kadar minnoşsun ki gerçekten minnoşluk karinesi ayrı bir... <gülüyor> hani 3 gün sana adeta ilaç gibi gelmiş. Minnak Ege, anonsun... Minnak Ege Kayacan. Minnak Ege Kayacan. Oldu mu ya bir, bu? Bence oldu. Bugüne kadar teflon bir adam olarak hiçbir lakap bana yap, yakışmadı. Yapışmadı. Teflon Ege Kayacandım bugüne kadar. Ama minnak galiba tam anlamıyla şey sana uyan bir şey oldu. Hem minikliğimi vurguluyor. vurguluyor. Hem Min... de ak. Yani ben beyaz saflığımı e Zaten minikliğin yanında minnoşluk da var. Yani hı hı. E, o minnoşluk zaten seni bu hale getirdi. İnsanlar senin en çok minnoş hali. Minnoşluğunu seviyorlar. seviyorlar. Yani, Sevimli afacan diyorlardım ona. yani Mesela bazıları diyor ki Ege'nin pamuk gibi olması hoşumuza gidiyor. Hayır değil. Esas orada sizin... Senin Pamuktan kastım minnoşluğum. Minnoşluk. Yalnız uyarı geldi. Neymiş? Ee, Alo Fahir diyor. 15 dakikadır kotetek kodetek diyorsunuz. Bir kotetek dağıtmadınız. Lobilere izin veriyorsunuz diyor. Doğru onlar dağıtılar. Hangi lobilere? Kotetek lobisi de mi var? Söylememiş ama Ersin Bey zannediyorum çok üzülmüş. Yani şöyle bir şey var. kotetek yani ne kod demek istedim? Size... lobisi resmen demiş. Yani doğru. Biz de çok üzüldük. O üzülünce biz daha çok üzülüyoruz zaten ya. Onu evet. lütfen öyle söyle Oktay. Aynen <gülüyor> aynen. Ben. Fazlasıyla iade ediyorum. O lafı kendisine fazlasıyla iade ediyorum. Teşekkürler. Şimdi şöyle bir bakalım. Buyurun. Dünya güncesinde e, büyük sözü dinlemek ne kadar faydalı. Bakın herkes de böyle e, şey çıkarsın kendine ders çıkarsın. Mesela kraliçe bir laf ediyor. Diyor ki işte diyor. Işte, geline Kate'e diyor ki kızım dede. Ne dedi? Rüzgarda uçuşan yeteklerle dolaşma e dedi. Ya. Bunu dedi yapma dedi işte sana kaç kere söylüyorum yapma dedi. Sen Kate bunu dinle. E ne oldu? Lag diye affedersin böyle iki avucumu dolduracak bir büyüklükte gerdanlık yapıştırı verdi. Kraliçenin sözünü dinleyeceksin hadi canım. Tabii. Kendim Çok özür dilerim de hani kasası takılan. boşalmıştı ya. Hani kasası gerçi tabii zinet eşyası olur değil mi? Ben diyor bileziklerimi vermem demiş. E tabii canım. Affedersin zaten kraliçe evlendiğinde kolu kalkmıyordu ki bilezikten. Bir de kasasındaki zihniye teşhane. Beşer tane de. yaver kollarını tutuyorlardı böyle. Çünkü yerden merhaba tokalaşma falan kimseyle tokalaşamamıştı. O dönem İngiliz sarayında yaverler vardı. Kraliçe e, tabi yani bu arada kasasında ziynet eşyaların hepsinde mesela Hepsini... gerdanlık mesela kimden, kimden... takıldı? Mesela anneannemden takıldı yo, mesela hayır posti, hayır. postit de hepsinin üstüne yapıştırmış şekilde duruyor Sarayda onun görevlisi var ya. York düşesinden gerdanlık. Hepsinin üstünde sarı sarı postitler. Danimarka prensesinden. Halam, Halamgil Danimarka prensesinden e, inci kolye onu siz sevmiyoruz. Filipin aldığı ziynet eşyası böyle pembe ve kalp şeklindeymiş postit. O zaman dünyada öyle postel yoktu. yoktu. İngiltere kraliçesinin kullandığı postel. Lafımı dinlersen gerdanlığı kaparsın mı demiş. Vallahi 1900... Bunlar kimin kızım ben takmayacağım bunları yani sen takacaksın sana kalacak tabii demiş. demiş ya. Bunlar bizim Ama öyle frapan etekli olacak bir şey değil. O ya. Benim 4 evladım vardı ondan sonra onların torunları oldu. 8-10 olduk. E siz de, de 30-40 kişiniz bu gerdanlıklar terraf hepinize yeter. Yeterli. Sizin torununuza kadar yedecek kadar bende gerdanlık var demişim. Herkesin gözleri böyle fal taşı gibi açılıyor. Biraz da kayırıyor mu acaba şeyi? Gelinine mi? Geline. O gelin, en sevdiğim gelin sen benim kızımsın diyormuş. Kızımsın bir, diyormuş. Ben bir gelinin olmadığı bir kızım oldu demiş. Yani. Şeyin e, torununun analığı şey yapar mı ki? Kıskançlık yapma mı zaten nispet olsun diye. Kamilya ya. Aman Camilla demiş ki dış kapının dış mandalı. Kim oluyor ki demiş. Prens Charles görmüş. Sonra hemen gitmiş Kamilya. Sana ne takmış annem demiş düğünde. Annen şey takmamıştı diyor. Prens Charles mı demiş? Hı hı. 1000 pound bana vermişti demiş. "Bundaki ihtiyacınız olur." diye o da şey için eee balayına çıkarken. Bununla, bununla demiş bir yemek yersiniz diye 1000 pound vermiş. İngiltere'de yemekler de pahalı, pahalı yani. Var. Onlar İngiltere'de mi yapmıştı balayını? Balayını İngiltere'de tabii çıkamadılar. Para ödemiyorlar diye biliyorum ben ya. Prens Charles'la Charles şey Camilla gittikleri yerde. Tam tersi. Sonradan fatura gönderin diyorlarmış. Yok yazdırıyorlar işte saraya yazdırıyorlar. O da demiş artık yeter diye 1000 pound'u. Öyle kraliyet yani şey Londra'da mesela yeni bir dükkan açarken kraliyet üyelerine %30 indirim diye böyle şeyde belediyenin şeyi vardır. Onların hemen şeyi gelir. Ben de şey duydum mesela, Prince Charles'ın elinde bir defter var, hı hı. oraya yazdırıyor gibi. Yok, Her gittiği yerde oraya yazdırıyor, bir müstasını oraya alıyor. bırakıyor, mesela bir müstası da kendisinde oluyor diye. İşte Prince Charles, küçük bir e, Londra vergi dairesi, büyük mükellefler. <gülüyor> Efendim söyleyeyim, işte ilk zaten bunlar mükellef olduğu için vergi şeyini 000001 numaralı. Her şey bilinir. En yani. birinci mükellefler onlar Tabii mı? vergi numarası. Vay be demokrasiye bak. İşte. Monarşik demokrasi. Biz niye de mükellef ol olmayacağız Biz falan Bizdeki yemek yiyoruz efendim. Yemek yazın görmüş. Tabii. Annesi kızıyormuş çünkü öyle şeyde. <gülüyor> bu kadar nasıl Hiç yediniz misin? diye. Bin puanlık yemek mi yenir ya? Bir yerde yiyip harcıyorlar. Ama çok mutlular. Vallahi bana da böyle bir ben bile takarım öyle söyleyeyim. Bana birisi böyle bir gerdanlık hediyesin. Bu ebatta. Bu değerde. De takarım. Yemin ediyorum sabah radyoya gelirken akşam dışarı çıktığımızda bir Kokteyliye gittiğimizde efendime söyleyeyim çünkü faal 15 tane bir bir kokteyl siktin vardır. Spor <gülüyor> yaparken, efendim arkadaş sohbetlerinde, dost muhabbetlerinde o gerdanlık üzerinden hiç çıkmaz Öyle Erkek değil. kıyafeti kolye gösterecek şekilde çok tasarlanmış değil. diye böyle gömlek giyip barını açacaksın. Ya da oktay gibi kapayacaksın. Ya da atlet giyeceksin. Böyle bir gerdanlığı gösterecek tarzda üstüne kıyafetimiz tak. yok ki. Gerdanın üstünde göstereceksin. Kazağın takılır mı ya? Hayır gerdanı kazağın üstü değil ya. Gerdanı bak fon yapmış adam. Gömleği fon yapmış. Gömleğin üstüne tak abi. İstedin i̇şte o, o tak. Kadar, güzel kadar güzel olmuş. Bak ne kadar güzel olmuş prenses. <gülüyor> böyle açık bir şey böyle göğüs dekoltesi olan bir şey olacak ki giyecek. Tahtada abi. duracak diyorsun yani sen. Ya i̇man, i̇man tahtasında. Bence gerdanlığı vurgulayan odur. Tahta mıdır? Hı hı. Gerdanlığı, gösteren, olmaz ya. Gerdanlığı gösteren hakikaten o. Tahtadır, Tahtadır diye tahtayı, bir laf Tahtaymıştı. Hatırladım. İman. Yalnız bu gerdanlık da hakikaten yani sen soğuğa çık, çık hakikaten tahtayı kapatıyor. Oradan hani soğuk tahtaya alıyorsun falan derler ya almazsın bu gerdanlıkla. Öyle o, bir gerdanlık. Özür dilerim gerdanlıkla ilgili e, konuya tekrar döneceğim ama son geldi. Onu da ben bir kez daha e, tebrik edelim. Bu e, kolej e, Sassari maçına biz bilet vermiştik. Ha evet ne olmuş bak. Aldı. Yani e, artık e, güzel bir seyirci desteğiyle beraber. Nefis. E, 104-75 yendik dün ve ilk 16'ya kaldı. Aa hadi tebrik e, ederiz e, ya. Tet Ankara Kolejini. Tet Ankara, Icon Tet Ankara Kolejleri bir kez daha tebrik etmiş olalım. Bizim dinleyicilerine büyük katkısı var. Sağolsunlar. Sağ Gerçek böyle seyirciyle önlerinde kimsenin duramayacağını zaten en baştan beri söylüyorduk. Radyo 3'de Modern Sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler ama e, Fahir e, stüdyoyu terk etti. Yani kendisine yalvardık. Lütfen bari stüdyoyu terk edeceksen canlı yayında terk etledik ama onu da yapmadı. Yani bir en azından bir yayında bir atraksiyon olur. Bir bana şey bana biraz yayından alındı gibi geldi. Yayın mı alındı? Yoksa yayından bir şey mi alındı? Bir şey oldu? Yoksa bir telefon geldi de yayından mı alındı? Onu tam anlayamadım. Özgür yayıncılığım engelleniyor bu şartlar altında falan. Dedi. Abi dur falan dedik. Mikrofonda bak ne güzel sesin duyuluyor falan dedik. Oğlum, Hı -hı. Neyse artık hayırlısı olsun. Yani. Ee, George Soros Hı -hı. parantez içinde 84. Evet. Eski sevgilisi Adriana Ferrari parantezçi 30 saldırısına uğramış. Aa, ee, dedeye sahip çıkalım lütfen. Soros, Ferrari'nin açtığı tazminat davası için New York'ta sorgulanırken içeri dalan Brezilyalı oyuncu duruşmayı kaydetmek istemiş. Bu isteği reddedilen Ferrari o sinirle Soros'u tokatlamış. Neden tokatlamış? Daha doğrusu dava konusu ne? Zamanında ev alacağım diye söz vermiş. Evi üstüne yapacağım diye söz vermiş. Evi üstüne yapacağım diye söz vermiş. Ondan sonra evi tabii konu kapanmış. Üstüne yapmamış. Anladım. anladım. anladım. Sen hemen anladın. Sevgili dinleyiciler karışık bir mevzu. Şöyle özetleyebiliriz. Evi üstüne yapacağım demiş. Ancak sonra evi üstüne yapmamış. Daha önce vaat ettiği senin evi bu evi senin üstüne yapacağım dediği New York'taki 1.9 milyon dolarlık daireye. Evi üstüne yapmadığı gerekçesiyle dava açan eski sevgilisi Brezilyalı oyuncu 50 milyon dolarlık tazminat davası görüldüğü sırada Evi bir üstüne, vurmuş tokatı <gülüyor> üstüne yapmadığı ortaya çıkınca çıktıktan sonra Bir çakmış tokatı işitme cihazı falan fırlamış George Soros ha, işitme cihazı mı tokuyor? Hı -hı. 84 panatisi duymadım efendim demiş <gülüyor> Ben ev üstüne yapar mısın diye sormuş ben o sırada duymadım demiş Kafasını tokatlamış Evi üstüme yap o da kulaklık işte bu duyma cihazı arızalıymış. Yo üstüme yapmadım tuttum tuttum demiş. Çünkü Anlaşılm 84 yaşında normal bir üstüne yaptım mı yapmadım mı konuşmaları. <gülüyor> Anlaşılmamıştır belki. Evi üstüne yapmama hadise sevgili dinleyiciler. Olay tamamen. Bunun üzerine ünlü yatırımcının avukatlarından birinin gözlüğü kırılmış. <gülüyor> İşitme cihazı oradan çıkmış onun gözlüğüne çarpmış. Çünkü bir tane kafasına vurunca ikinci tokatı atmak istemiş Adriana Hanım. Hı -hı. Ee, ondan sonra avukatları girmiş araya. Çünkü parantez içinde 84. Tabii canım. Söylemiştik. Avukatı gelince avukatın gözlüğü kırılmış. diğerinde tekmelemeye çalışmış. Birkaç tane avukatı var çünkü sorusun. Tabii kaç tane var? Ondan sonra e, işitme cihazı da kulağından ne olmuş? Fırlamış. Fırlamış. Bütün bunların da tek e, sebebi var. <gülüyor> <gülüyor> Yapmaması olduğunu hatırlatabildim. <gülüyor> Söz verdiği evi senin üstüne yapacağım demiş. E, ama tabii resmin ikah olmadığı için... Aralarında böyle yapma şey, mevzu, yapma mevzu. nasıl olmuş? Şüphesiz ki Adriana Hanım'ın tarafındayız. Peki bir şey soracağım. Şimdi mesela... Soros karşısında Adriana Hanım var. Bu sefer onun tarafındayız. Birisinin 50 tane avukatı olduğu zaman... Evet. Ne yapıyor avukatlar? Herkes aynı işi yapmıyor herhalde. Sen o zaman git şeyi araştır falan diye bir iş bölümü yapıyorlar mı? Yoksa sırf şov olsun diye 50 tane avukat mı oluyor? İş bölümü vardır ya. Nasıl oluyor? Mesela o? işte davanın olduğu gün başka bir davası vardır. O, o avukatın sen git abi sen. benim, abi, benim, abi. benim boşanma, avukat, bir boşanma davam var benim benim de evi üstüne yapma davam var falan deyip öyle paylaşıyorlar veya takip sırasında pa görev paylaşımı oluyor olabilir takip sırasında bir örnek veriyorum <gülüyor> çok mantıklı <gülüyor> mesela evi üstüne yapmadı şikayeti geldi dilekçe Hı -hı. evi üstüne yaptı mı yapmadı mı önce bunu öğrenelim o zaman ben evi üstüne yapıp yapmadığını gideyim öyle. tapuya zaman... gidiyor mesela bir avukat tapuya gidiyor bir avukat sorosla görüşüyor Soros şu an da şimdi rejiror orada ben orada telefon şu anda telefon bekliyorum efendim demiş. Sorusu da soruyor mesela yanımda gelen avukata ev üstüne yapmış mıyım diyor. Onu diyor diğer avukatımız Tapuya gitti araştırıyor diyor. Bana haber verecek diyor. Bana haber ver ve telefonu gösteriyor. Şimdi hemen arar zaten. İsterseniz ya. ben arayayım demiş. Yok aramız Telefon mesela telefon edecek olan başka bir avukat Tapuya giden avukat çünkü sen sonra... onu bir ara almış mı diye düşünüyor. Sürekli mesela. böyle bir şey paylaşım var iş paylaşım avukat. var pastaşma var avukatlar arasında çok normaldir bu. Doğru ya ben hiç düşünmemiştim. Paslaşmıyor. Ama mesela e, tek Adriana Hanım'ın tek avukatı vardır. Neden? Durum yok. Yani hem yok. hem o durum yok hem de öyle bir topuya gidilecek falan bir durum yok. O evet, biliyor zaten. O zaten gitmiş tapuyu sordurmuş üstüne yap. Efendim sizin üstünüze yapılmamış bu demiş. Ne neyi biliyor? Üstüne yapılmadığını zaten biliyor. Ben demiş. Biliyorum. Zaten davayı o yüzden açıyor. Benim üstüme yapılsa ben zaten bu davayı açmamıştım. <gülüyor> Peki Oktay, bu konuya hakimiyetin bana güven verdi. O yüzden dinleyicilerimize sormak istediğim soruyu önce sana sorayım da. Buyurun. Şimdi aşının ne olduğunu biliyorum ben. Aşı mı? <gülüyor> evet. Zayıflatılmış mikroplar vücuda giriyor. Vücut bunları sersemken yakalayıp onlarla nasıl savaşacağını öğreniyor. Yarın öbür gün kuvvetli mikroplar girdiğinde bunun mücadelesi şöyle olur diyerek şey yani idman. Kesin doğru. Antibiyotik ne? Şimdi önce istersen serumdan başlayayım ben. Aşı. Fahir'in yokluğunu hiç aratmıyorsun ya. Vallahi teşekkür çok ederim. teşekkür ederim. Şimdi önce şey söyleyeyim. Aşı hastalanmadan önce. önce yapılır. İşte idman gibi. Serum hastalık sırasında yapılır. Ben sorma cevap almış gibi yapabilirim istersen ama. Antibiyotik hastalık sırasında yapılır. Evet, işte onu diyorum. Nedir yani? Antibiyotik mi? Hı hı. Antibiyotik çeşitli bakterilerle savaşma e, şeyidir. Vücutta mikrop varken ne yapıyor? Yani mikropla savaşan mikrop mu antibiyotik? Mikropla savaşan mikrop değil ya. Bakteri değil, koruma. Koruma diye Bir değil abi, koruma şey. zaten ya. Ben de onun içinden çıkamadım dün gece. Çocuğa veriyoruz. Altı yüzlük, altı yüzlük ama. Ne yapıyor? Onu o zaman... Dinleyicilerimi, mecbur dinleyicilerimize. dinleyicilerimize soracağız değil mi? Çünkü benim bilgim aşı ve serumla <gülüyor> sınırlıymış. Ortaya çıktı. <gülüyor> ben de aşıyı ne güzel öğrenmişim ilkokulda ya. Bir antibiyotiği anlatmadılar bize. Günaydın efendim. Alo merhaba. Kimle görüşüyoruz? Ee, veteriner Bahadır ben. Bahadır Bey hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba. Antibiyotikler benim ürün, ürün müdürü olduğum konuyla ilgili olduğu için hemen dahil olayım dedim. Süper yaptınız buyurun. Hı hı. Antibiyotikler ve vücutta... Şey, i̇lk antibiyotik penisilin mi? Evet. evet Ian Fleming'in peynir küfünden ee, şey yaptı, ekstrakti. E, Peki bütün antibiyotikler penisilin türevi mi? Hayır. Yok. İlk Ama teknik çocuğu. olarak... Şey, Ama hala hı. penisilin türevleri, işte hı hı. amfisilin e, ve değişik e, sentetikli katkıları penisilinlerin hala çok yaygın. En yaygın penisilindir. Ama birinci jenerasyon spali, spalinler, ikinci, üçüncü jenerasyonlar çıktı. Sonra kemer denen yaşlar çıktı. Sonra bunların bileşimleri çıktı. Bu antibiyotikle benim okuduğum bununla ilgili şeylerde antibiyotikler çok karlı olmadığı için ilaç şirketleri yenilerini üretmeyi böyle biraz gönülsüz şekilde sürdürüyorlar. Hatta hiç üretmiyorlar falan gibi bir şey var doğru mu? Ee, antibiyotikler uzun moleküller yani büyük moleküller. E, zincirleri bayağı uzun ve özelliğinde çalışmak, deney yapmak zor. E, bayağı masraflı o yüzden. Hı hı. Ve e, şu an basit e, antibiyotikleri üretip e, bir ufak e, miyim, katkı maddesiyle mesela amoksisinin artı, asit ekliyorsunuz, azıcık etkisi çok değişiyor. değişiyor. Bu tür hı hı. ufak değişiklikler yapmak çok daha karlı ilaç firmaları için. Bir de tesadüfen bulunuyordu değil mi? Penisilin, e, flamingin, Gözlüm, gö, gö, gö, ö, küflü peynirlerin yara üstünden <gülüyor> konulduğunu ve iltihaplı yaraları iyileştirdiğini Du sehn mich in Fleming. Bunun üzerinden bu işte o yeşil küflü tozlaşan şeyin izole edilmesi, liyofilizat yapmış. Yani kuru etken madde elde etmiş ve bunu hasta yerlere enjekte ederek o bölgenin lokal önce antibiyotik olarak düşünmüş ama sonra genel etkisini de keşfetmiş. Yani vücuda genel verildiğinde her yere dağılıp etki yaptığını da Çok görmüş. Çok da yeni bir şey aslında değil mi? Yeni bir buluş. Yani önemli de bir buluş. 100, yok. 100 senesi yok galiba penesinin dediğimiz şey. Galiba 1926'larda mı? 28 18'lerde mi? 29'du galiba. Evet yani işte ha, 100 seneyi da daha doldurmadı da evet, yani. Evet evet. Tam konuya girmeden yine bir şey daha söyleyeyim. Bu antibiyotikler büyük moleküllü dediniz ya. O yüzden mi antibiyotik ilaçlar, haplar dana kadar oluyor? <gülüyor> o... Biraz salınımının kontrol edilmesi için. Mesela küçük olanlar hızlı salınıyor. Büyük olanları biraz daha yavaş salınsın yavaş, diye. Şimdi antibiyotik etkisinden şundan söz etmek lazım. Antibiyotik vücutta ne yapıyor? Mikropları nasıl öldürüyor? İki türlü etkisi var. Antibiyotik zarar. dediğimiz bir takım bakterileri alıyoruz biz vücudumuza Şöyle. değil mi? Evet. vücudumuzda zararlı, mikroplara zarar veren ama vücudumuzun hücrelerine zarar vermeyen maddeler istiyoruz. Hmm. Çünkü vücutumuzdakiler de hücre, bakteriler de hücre. Ozmoziz mi yoksa bahsettiğiniz şey? Yok, arada şöyle bir fark var. Bakterilerin... E metabolizması vücut hücrelerinden daha hızlı. Tamam. Kısmen kanserde de böyle bir durum var. Mesela kanser hücrelerinde metabolizması çok hızlıdır. Hı hı. Ee, antibakteriyeller, antibakteriyeller, bakterileri ya öldürür ya da üremesini durdurur. Yani bakteriyasit ya da bakteriyostatik diye geçer iki özelliği vardır. Bakterileri direkt öldürenler vücudun daha çabuk iyileşmesine yardımcı olur. Üremesini durduranlar da vücudun ak gelip onları yakalayıp öldürmesini sağlar. Ha, sen durdur ben geberteyim diyor evet vücut gibi. Bazısında. Evet. Evet. Bazısını ya sen gebert diyorsun. Sorun çözülür çünkü bakteri hızlı yürer. Yani bu e, vücudumuza başka bakteriler, vücudumuzdaki mikroplarla savaşsın diye başka Kimi bakteriler hatalı, alıyoruz. alıyoruz. Evet. Sonra o bakteriler niye bize zarar vermiyorlar? Bunlar şey görev bilinciyle ben abi mikropla bulaşırım vücuda zarar vermem diyorlar. Şöyle, bu, o hastalığı bir kere geçirince zaten aküvarlar onun kodunu tanıyorlar. Ve bir daha vücuda girdiğinde eğer çok değişiklik göstermemişse hemen yakalayıp hallediyorlar. Bir kere yani bir hastalığa başlık olmanın en kolay yolu hapta Onu biliyoruz da şey. Hı? Ben antibiyotikteki bakterilerle vücut arası nasıl? Onlar... Antibiyotikte bakteri yok. Antibiyotik kimyasal ajandır. Kimyasal ajandır. Kimyasal yani yani bir şey yok. Bakterinin oluşmasını engelliyor doğru mu? Yani vücuttaki yabancı bakteri, hasta eden bakterinin Oluşmasını ve çoğalmasını engelleyen bir ilaç. Doğru mu? İki türlü etkisi var. Vücutta bakteri girdi ve üredi diyelim. Ondan sonra antibiyotik kullanırsın. Tamam. İşte daha o fazla çoğalmasını engelliyor. Evet bakterilerin bazı antibiyotikler direkt öldürüyor. Hı -hı. Mesela hücre zarını yok ediyor. He. Direkt ölüyor. Ya da çekirdek Hı. materyalini imha ediyor. Ölüyor. Evet. Ya da e, onun üremesini durduruyor, çekirdeğini durduruyor. Bakteri üremeyi durdurunca ak yuvarlar gerisini devralıyor. Peki. Çok teşekkür ederiz efendim. İşte yayınlar. Sonra da idrar yoluyla atılıyor galiba vücuttan değil Bukarı mi? Karaciğerde parçalanır genellikle. Çoğu da idrar yoluyla, bir kısmına dışkı yoluyla atılır. Çok teşekkür Çok ederiz teşekkür iyi Öster, Sağ İyi <gülüyor> O kadar iş yaptıktan sonra da bence vücutta atılım şekli hiç hak etmediği bir saygısızlıkla oluyor şeyden antibiyotikten bahsediyorsun antibiyotikten değil mi? evet ama yapmış yani artık. O kadar görevini, işin, görevini, görevini tamamlamış ben bir, bir kenara atıl tam anlamıyla bir kenara ve en çirkin kenara atılmış oluyor ben ben işimi yapıyorum takdir edilmeyi beklemiyorum diye bir ünlü e, ata antibiyotiğin bir şeyi vardır bence şey olsa daha güzel sözü olur. vardır Ips diye böyle mesela oral yolla atılsa daha güzel olur vitamin gibi mi diyorsun ha. yani idrarla atılması da bir bakteriye antibiyotiğe yapılacak en büyük şey Mikroplardan böyle atılsa her şey öyle atılsın da o kadar görev yapmış, bizi iyileştirmiş şeyin de vücuttan böyle hakikaten değersizleştiriyor atılmak. hakikaten. Doğru diyorsun. Buna da bir çözüm herhalde benim bilgimle yapabileceğim bir şey değil. Lütfen bunu ilgili kişiler şey yapsınlar. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Modern Sabahlar. Radyo Modern Sabahlar devam ediyor sevgili sanat severler, Oktay Bey ile bakıyoruz. Espriler, şakalar da arıyoruz. Bulmaya çalışıyoruz. Vaktimiz Buyursun de çok falan. az kaldı. Yarın ayrıntı konuşuruz ama e, kredi kartına taksit düzenlemesi kuyumculuk sektörünü etkiledi biliyorsun. Daha doğrusu kuyumculuk sektörünü de etkiledi. Doğru. E, kuyumcular özellikle yarın e, sevgililer günü olması dolayısıyla pek çok kişi e, pırlanta yüzük dünyasına girecek diye konuşuluyor Ben pek, benim pek çevremde yok ama senin de yok galiba pırlanta yüzük yani ne bileyim pırlanta yüzük e, belki evlilik teklifini sevgililer gününe denk getirmeye çalışan arkadaşlarımız pırlanta yüzük mecburi diye düşünerek yapıyorlardır e, ama pırlanta yüzük yerine şimdi artık daha ucuz bir e, şey olan maden olan zirkona yöneliyor zirkon veya kotetek o <gülüyor> O da tercih ediliyor pek çok yerden. O da bayağı ucuz bir alternatifi olabilir. Pırlanta yüzüğün. Ee, ama zirkon da aynı şekilde... E, ...böyle şeyde... ...görüntüde havalı. Zirkon şey Ağır, değil mi? Derler, bir maden. Pırlanta şeklinde görünen bir şey mi? Pırlanta şeklinde görülüyor. Evet böyle parlatılırsa şey olursa... Yapay mı o? Bir şeyleri bir yerde sıkıştırıp zirkon mu yapıyorlar? Yok yok hayır canım. Doğada Doğadan var. mı çıkıyor? Doğadaki Bol bol çıkıyor da Evet yani doğada bir minerali var. Ondan sonra oradan zirkon oluyor. Yani... Ee, ucuz da bir şey. Ucuz da bir şey. Bol bol. Par parlak da görünümlü. Ne güzel. Ondan sonra, Yalnız bu şey diye pırlanta yüzük diye e, bir takım sentetikler falan filan var benim bildiğim kadarıyla. Hı -hı. Zirkon diye veriyorlar. Yapmasınlar. Zirkon... Zirkonun da ucuzu var yani. Zirkon da ucuzu var. Zirkon diye veriyorlar. Aman yani zirkon mu bu diye kesin kesin sorsunlar. Çünkü Uyuncu. yani e, yanlış taş kullanımı zehirlenmeye en başta tabi ilişkinin zehirlenmesine tabi zehirlenme ben şey e, ilişkinin zehirlenmesi diye algıladım zaten onu çünkü zirkonun en tehlikeli tarafı ilişkiyi zehirleyebilir Doğru. herhangi bir e, şey yapmaz ama başka bir zararı yoktur ama e, ondan sonra gül fiyatları 7.5 yani gül yerli gül 7.5 ithal gül 15 TL hakikaten kilosu ne kadar bunun ya kilosu mu yani tanesi bu kadarsa bu çok çok pahalı geldi. Sen bana. yine tedarikçi tarafı mı yani tedarikçi tarafından <gülüyor> toptan alacağım. Ha orkide alabilirsin mesela. Aslında bak ucuza kaçmak isteyen üstelik ucuza kaçışını şova dönüştürmek isteyenlere de ben buradan tavsiyede bulunayım. Gül tohumu alabilirler. Bunu birlikte yeşerteceğiz. Birlikte filizlendireceğiz falan. Çok güzel. Ne kadar? Saksı peki alınacak peki. mı yoksa sadece böyle kese kağıdı içinde? Saksı ve arsa mesela. <gülüyor> Tabii pahalıya gidiyor bir anda ama. Bir anda proje büyüdü. Arsaya gerek küçük bir saksı ve gül tohumu diyorsun. Bence çok güzel. Hem de hem ucuz <gülüyor> hem şovlu. Dal orkide alabilirsin mesela. Dal orkide. Evet. Dal or. O da olabilir. <gülüyor> İterli. Dal orkide biraz daha pahalı tabii. Orkide çok pahalı bir şey. Adam, Ama çok taşık. 30 lira 60 lira. Arasında değişiyormuş. Değişen fiyatlara bak yani. Arasında bir dal orkide daha alırsın ya. O kadar şey yani pahalı durumu olan ha, yok diyeceğim ben sen o zaman yatırım yapacağım ben yine işte esprilerle şakalarla gideceğim o zaman saksıya yönelin efendim demiş çiçekçi o da 100 liraya kadar olan bir şeyde saksı orkideye de bulunmak bulmak mümkün yani Ankara durumu var. olan tabi ki esas olarak arsaya anlamadım ben arsaya yönelmek en havalısı olur gibi geliyor bana hiç çiçeğe girmeden arsa mı tabi boş Duca arsa istediğin çiçeği Arsayı tabi sevdiğinin sevdiceğinin üstüne yapmak kaydıyla. Çünkü az önceki haberimizde üstüne yapılmayan bir, bir vaad daha daha edilmiş harsaların nereye ulaştığını hep birlikte gördük, dinledik. Ee, ucuz ürünler e, ve kuyumcular da işlerin durgun olduğunda düşünürsek alternatif alternatif e, hediyelere yönelme zamanı sanki bu 14 Şubat'ta hediye hediye almayı ve hediye vermeyi alışkanlık haline getirmişizler. Evet Oktay Bey çok teşekkür ediyorum. Bir kere e, gerçekten de hiç ummadığımız yerleri taşıdığınız şeyi ve gözden kaçan pek çok şey gündeme getirildi. Bir kere daha söyleyeyim. Konuşulmaya ama, başlandı en azından. Bir kote tek gerçekten bir kot edenin sıcaklığı, sıcaklığı hiçbir şeyde yok. Ne I love you diyen ayı da var. Ne I love you diyen balonda var. Balonda var. var hiçbir şeyde yok. Hiç I love you diyen ayı giyen Kadın gördün mü? Yok ama bir kotet giyen kadın bütün bakışları üstünde toplar. Ya anda. I love you diyen balon gördün mü? <gülüyor> balon dolaşan kadın gördün mü? Balonla tabii ki dolaşmak diye bir şey var ama <gülüyor> balon giymek diye bir şey yok. Yok o yüzden Olmasında kotetek diyoruz. Zaten... Sevgililer günü yarın. Bugün bunun farkına varmanız için son gün. Çünkü yarın sabahtan yapacağınız her türlü manevra elinizde patlamaya ee, çok büyük bir yüksek ee, çok yüksek ihtimalle evet. hazır bir bomba olacak. Ve anlaşılır. Ben bombayı yarın patlatacağım diyenler o bombayı ellerinde patlatırlar. O yüzden bugün hakikaten daha kontrollü daha serin kanlı bir şekilde sevgililer günü hazırlığınızı yapın. Yarın mağdur olmayın. Kimseyi de mağdur etmeyin. Sevgililer gününde şöyle bir hediye aldım falan filan diye şey yapanları dinleyelim yarın. Dinleyicilerimiz. Hatta bu, bu sabah şey yapma şansları bile var. Ne? Daha doğrusu akşama doğru. Ben ne? hallettim abi. So, sen ne yapacaksın abi? Tüm abi. Bu cümlenin havası bile yeter. Planlı adam, adam yıldaşında ne yapıyorsun sorusuna verilmiş hazır cevap gibi. Diyelim en güzel örnek de bu oldu. Yani. Çok güzel. Şu anda oturdu ya. Benim kafamda bazı boşluklar vardı. Onlar tamamen bitti. Çok teşekkür ediyoruz Ege. Bizim yapabileceğimiz şu noktada e, tek şey kalıyor Oktay. Buyurun. Güzel bir şarkıyla dinleyicilerimize veda etmek. O şarkıda Grand Funk Railroad'dan gelecek bedtime. Mükemmel bir <Gülüyor> gün olacak.